Merhaba, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz diyerek programı açıyorum. Bugün kalabalığız <gülüyor> ama e, en büyük mutluluk Saiteli Köknar. Bugün bir... Ko-sunucu olarak bizle beraber <gülüyor> müthişem bir his. Hoş de, geldin Sayıt Ali. Hoş bulduk. Heyecanlıyım. Yani sunuculuk <gülüyor> ilk deneyimim. Çok... Hoş aslında geriye dönüp bizim beraber yaptığımız programları dinlersen sen o programlarda daha çok zaten sunucuyla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden sadece bir de isimsel değişiklik. Yani. Şey, şey, şey... O, olsun. O unvanı taşımak kolay değil. <gülüyor> Bravo. İşte bu büyük sorumluluk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Konumuz e, Betonart Mimarlık Yaz Okulu. Doğru bunu konuşacak değil mi? <gülüyor> Konuklarımız var. Onlardan bahsetmemiz lazım. E, Handan Kırıntay, e, Türkiye Çimento Müstahisteleri Birliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Ankara'dan uçurttuk Getirdik buraya. <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. E, sağ olun. Yelta Köm de e, Mimarlık Yaz Okulu müdavimlerinden. Önce öğrenci olarak daha sonra moderat olarak hani, görev almış. E, onlarla e, Betonart Mimarlık Yaz Okulu'nun e, hikayesinden... Neler yapıldığından bahsedeceğiz. Pek bir bugün ama bugün nereden, Bu sene. Ee, ...nerede oldu en sonuncusu? Isparta'daydık. Isparta'daydı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde... ...teknoloji fakültesinin önündeki... ...bir yeşil alanı... <gülüyor> e, ...dokuz günde e, bir çırpıda... ...bambaşka bir hale getirdik. Harika. Sen de yürütücülerden... E, bu sene kuratör ünvanıyla Hı. bulundum. Ben daha evvel... Şuradaki üç... değişen ünvanlar. <gülüyor> evet evet öyle oluyor. Üç, üç kez e, resmen katıldım. İki kez moderatör olarak... ...bu sene küratörlük yaptım. Burcu Köknar'la birlikte eşimle Hı. birlikte... Ee, güzel bir deneyim oldu yani kırmızı kurdela ile açılışına kadar tamamını erdirdiğimiz e, çok zor bir sürecin ardından mutlulukla ayrıldığımız bir e, yaz okulu oldu. Bir ee, şey dinleyelim o zaman yani nasıl başladı bütün bu meseleler. İşte yani onu Handana işte? sormamız lazım. Tamam, Çünkü soralım. bu sene on <gülüyor> birincisi bitti. Evet. Ee, bu on bir senelik müthiş bir hani süreklilik. Evet. Bu nereden başladı, fikir nereden çıktı ve bu süreklilik nasıl sağlandı onu andan deneyeyim. Tamam. Ee, Sayı Dayı'nın da de dediği gibi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'ni temsil ediyorum burada. Ee, Çimento Müstahsilleri Birliği Avrupa Çimento e, Üreticileri Birliği'ne de üye. Ee, 2001 yılında e, Avrupa Çimento Üreticileri Birliği ile Avrupa Mimarlar Okulu Derneği ortaklaşa bir anket düzenlemişler. Bildiğiniz gibi yapıların malzeme seçicisi mimarlar. Onun için bizim için çok önemli mimarlar. Acaba bizi tanıyorlar mı? Betonu, çimentoyu tanıyorlar mı? Ne kadar tanıyorlar diye bir araştırma yapılmış. Bütün Avrupa ülkelerinde, mimarlık okullarında. Tabii Türkiye'de buna dahil. Her yerde aynı sonuç çıkmış. Mimarlar betonu tanımıyorlar. ...ve çok bilmiyorlar, çok da yani önemsemiyorlar... ...çok da hani ilgilerini de çekmiyor tasarımsal olarak da... ...çok onları kaygılarını karşılamıyor gibi. Bunun üzerine her Avrupa ülkesi kendi ülkesi içerisinde... ...işte bir takım etkinlikler yaparak kendini anlatmaya başladı. Proje de böyle gelişti aslında hani... Baktık işte ne yapabiliriz diye. Önce mimarlık okullarının bölüm başkanlarını davet ettik. E, 2001 Şubat'ında. E, ve dedik ki hani ne yapalım, neler istiyorsunuz? Bir sürü şey istediler. İşte kitap yapalım, workshop yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bunlardan bir tanesi de böyle bir workshop ama hani daha uzun süreli olsa, şöyle olsa, böyle olsa. Araştırdık, baktık Hollanda'da Ensin'in yaptığı Blisbeton diye bir e, atölye var. Hmm, ...şu anda bizim yapmış olduğumuz yaz okuluna çok benziyor. Onu model aldık ve 2002 yılında... ...Ottu işbirliğiyle başladık. Bir başlayalım nasıl olacak dedik. Çok hı hı. da iyi geldi yani. O da Ottu'nun kampüsünde mi oldu? Evet, Ottu kampüsünün içerisinde yaptık. Hı hı. Ee, çocuk ve betondu konusu. Ee, Ana okulunun karşısında bir boş bir alan vardı. Orayı bize verdiler. Dört tane e, oyun duvarı yaptı e, mimarlık öğrencileri. Ee, çok da zevkli oldu çünkü... İlk defa şeydi e, yaptıkları projeyi birebir inşa ettiler. Hı hı. E, onun mutluluğunu gördüler. Hı hı şeyi sıralamakta belki fayda olabilir. Hani nerelerde oldu mesela bu iş? Hı. İşte de oldu. Sonra ismi İsm İsm de beton değil ilk önce. A, doğru. Hı. Evet haklısın. E, i̇lk önce Türkiye Çimento müstahsil bir mimarlık yaz okulu. TCMB. TCMB mimarlık yaz okulu. 2002-2003. 2004'te Betonart yaz okulu adını alıyor. Ne, orada bir değişiklik. Evet var. evet. Çünkü 2004 yılında biz Betonart dergisini biliyorsunuz Betonart dergisini Betonart dergisini e, yayınlamaya başladık ve e, bütün yaptığımız mimarlık e, etkinliklerini mima, e, Betonart adı altında toplayalım dedik hı hı. ve yaz okulunun ismini de değiştirdik. Üçüncüsünden itibaren Betonart mimarlık yaz okulu oldu. Benim gibi her şey nobon. <gülüyor> <gülüyor> Sayayım isterseniz nerelerde yaptık. Bence, Bence o çok iyi olur. Tamam. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum yani bizim taş Hatırlıyor kendi, musunuz? Tabii, ya evet üçüncüsüydü. Olaylıyı da <gülüyor> hatta. Bu tarihi binanın yanına bunlar yapılır mı falan diye. Her <gülüyor> sene bir olay var. Her Tam sene süper. bir olay Bunlardan var. Bunlardan falan da bahsedelim. Biraz. Kesin yani her sene bir olay var. Ee, tamamen mimarlıkla birebir yani mimar ne görüyorsa bizim hı -hı. öğrencilerimizle aynı sorunlar karşılaşıyorlar. Hı -hı. Birincisi OTTÜ'deydi. Hı hı. Ankara'da. Ee, ikincisi e, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Kalamış Parkı'nda yaptık. Hmm. Üçüncüsü e, İtü'yü'ne, Taşkış'la da. E, dördüncüsü e, Trabzon'da Hı -hı. E, da işbirliğine yaptık. Karıştırabilirim artık. Yok. E, yok. <gülüyor> <gülüyor> beşincisi Edirne'de, ya, e, pardon Kayseri'de yaptık. Kayseri'de. Erces Üniversitesi İşbirliği'yle. Orada askerdim yerine. ben. İzin alayım. Evet. Moderatör <gülüyor> olarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Saçlar kısacık. <gidip> akşam <gülüyor> geri dönüp. Sen <gülüyor> de en az <gülüyor> Yelta'nın kadar yani. <gülüyor> tabii tabii. Evet. Yelta'nın daha sesi çıkmıyor ama yani <gülüyor> evet. en az onun kadar. Kendimi yani. <gülüyor> Evet Bravo. <gülüyor> Sessiz ve derinden. Sonra? Ondan sonra Edirne'de yaptık Trakya'da. Daha sonra Kocaeli. E, İzmir'de yaptık. Ondan sonra Çanakkale'de. Mersin, Mersin'de, Mersin'de yaptık de. özür dilerim Mersin'de 2009 Mersin'de yaptık ee, 2010'u karıştırıyor muyum İk, yok hayır 2010 Mersin şeyde yaptık Bozca'da da yaptık 2011 Isparta e, 2012 Isparta Ispark. 2010 çanak 2010, 2010, 2010 hatırlamıyorum Mersin olabilir mi? 2010 Mersin. 2010 Mersin. 2009, evet 2009. sen karıştırdın yer. Ben orada girdim şimdi <gülüyor> <senin>. orada. <gülüyor> bravo. <gülüyor> orada orada taze bilgiler ya. Yani. <gülüyor> evet. Ama bu şey olarak ilginç yani bu kadar yaygın. Yani hem zamanı yayılı, yani evet. sürekliliği olan bir şey. Hem de yani coğrafyaya da yayılmış olan evet. bir şey o. Yani bu bütün aslında yani lojistik olarak o öğrencilerin kalması, etmesi... ...bir de sadece öğrenciler tasarlıyor, moderatörlerle beraber bunu inşa ediyor değiller yani. yani benim uzaktan gördüğüm, okuduğum ve fotoğraflardan takip ettiğim Çok işte var. Tabi. Onlarla beraber bu işin içerisine giriliyor. Tabii. Hatta denemeler yapılıyor değil mi orada hani nasıl yapsak e, şöyle, nasıl yapsak böyle Yani o anlamda bazı seneden seneye değişebiliyor. Hı -hı. Bazen daha atölyede yani stüdyoda küçük denemeler yapılabiliyor. Hı -hı. Bazı yıllar büyük uygulamalar ...400 metre kadar bu sene evet. 300 metrekareydi mesela Hı -hı. geçen sene 400 metrekare... ...büyük kamusal alanlar 12 senedir öyle gidiyor. Hı -hı. E, değişik karakterleri olabiliyor. Kur kuratör seçimi Hı -hı. E, sponsorun okulun pozisyonlarıyla ilişkili. Yani orada Hı -hı. onlardan da evet. bahsetmek lazım. Kimler tabii. hangi ortaklıklarla bir araya geliyor bu yaz okulu? Yani... Genelde tabii ki öncelikle e, üyemiz var mı diye bakıyoruz o Hı -hı. ilde... E, çünkü üyelerimiz bize lojistik anlamda çok büyük destek sağlıyorlar çimento fabrikaları. E, ondan sonra e, o ilde tabii ki mimarlık fakültesi var mı diye bakıyoruz. E, o var olanlara gidiyoruz. İşte diyoruz ki biz böyle böyle yapıyoruz. İşte bizimle işbirliği yapar mısınız? Hı hı. Şimdiye kadar hiç reddeden olmadı. Çok teşekkür ederiz bütün mimarlık fakültelerine. Hepsi kucak açtılar. Çok konuksever davrandılar bize. Ellerinden gelen neyse. Bütün imkanları sağladılar. Bu sağ sene olsunlar. Süleyman Demirel Üniversitesi. Evet bu sene Süleyman Demirel. Göltaş Çimento Fabrikası İş Birliği'yle. Evet. E, i̇şte Sayı Taliköten Burcu Akınar e, şey, Kuratörlüğü'nde e, Ferhan Emrullah. Efendim? Ferhan Yalçın, Emrullah Erol, İlker, İlker Özder, Gökçen, Gökçen Gökkaya'nın moderatörlüğünde yürüdü. Peki 17 iş... öğrenci miydik? <gülüyor> Onları Yok şey 17 yaptım. farklı üniversiteden 19, 19 öğrenci. öğrenciydi. Bu sene öğrenci. 3 tane de şeyimiz vardı. İletişim Fakültesi'nden arkadaşımız vardı. Hmm. Ee, Ankara İletişim ve Selçuk İletişim. Ee, <gülüyor> filmini yaptık. Belgeselini e çekti. 35 dakikalık bir belgeselimiz olacak. İnşallah... ...onu da yeni yayın dönümünde yetiştireceğiz. Harika. Yayınlayacağız. Evet. Şey de iyi. Farklı üniversitelerin öğrencileri mi diye soracaktım ben. Yani, yani bir böyle şey var mı? Genel bir yığılma belli bir tarafa da hayır, Ya da hayır. katılacak olan... ...yani bu bir yaz okulu olduğu için mesela öğrenciler nasıl başvuruyorlar da seçiliyor falan gibi bir şey de önemli. Hı, evet başvuruyor. evet. Ee, şey yapıyoruz, posterleri yapıyoruz, okullara dağıtıyoruz. Arkitera bizim sürekli duyuru sponsorumuz oluyor. Onlara Hı -hı. da çok teşekkür ediyoruz buradan. Ee, bir formumuz var. Ee, öğrenci arkadaşlar o formu dolduruyorlar. Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrencileri alıyoruz. Hı -hı. Ee, belli bilgileri önceden hani edinmiş olsunlar diye. Ee, öğrenciler başvuruları değerlendiriyoruz. Ve her okuldan bir tane. Hı -hı. Max yani iki tane olabiliyor. Ee, mümkün mertebe farklı farklı olsun istiyoruz. Farklı üniversiteler. Ee, ta Tabii 9-10 gün gibi bir süre içerisinde... 17-21 sayı arasında değişen öğrenci ilk kez tanışıyorlar. Moderatörler neredeyse ilk kez tanışıyorlar çoğu evet. zaman. 30 kişilik bir ekip oluyor öyle böyle işte evet. öğrenciler, hocalar ve ekip. 30 kişi ilk kez birbirini tanıyor ve bir konu veriliyor. O konu üzerine kilitleniyorlar, çalışıyorlar, proje çıkarıyorlar, inşa ediyorlar. Bence çok bu keyif. müthiş bir şey yani. Bizim çok keyifli zaten yani evet. her şey. Fotoğraflarından falan da zaten <gülüyor> öyle ol. görünüyor bütün iş. Hı. Bir de şey ilginç han yani siz en başında onu söylediniz aslında. Hani mimarlar aslında betonun kendisiyle çok fazla ilgilenmiyorlar. Bakıldığı zaman böyle bir anket yapıldığı zaman o kadar da fazla umurlarında gibi. Keşke müteahhitlere ya da şeylere ustalara falan sorsalarmış yani. Çünkü bütün bu kadar hani bu kadar şeye genele yayılmış bir kullanımı olan başka bir malzeme daha var mı bilmiyorum. Yani herkes biraz demir ve betonla biraz daha aşık. Ama ahşap, tasarım kalıp da olarak falan düşünmüyorlar tabii, yani tabii. mutlaka onu... beton olmadan bina tabii olmuyor tabii. Zaten ne? onu diyeceğim hmm. hani şimdi o süreci yani hazır verili olan bir malzeme ile daha sonradan işte tasarım sürecinde karşılaşmaktansa onu işte araştırılacak olan bir evet. malzeme olarak öğrencilik zamanında onunla yüzleşmek, onun imkanlarını araştırmak evet. daha ilginç ki hatta bütün arızalarına rağmen yani ekzotermik bir reaksiyon sonucunda <gülüyor> evet. karbon, evet, iyi dioksit <gülüyor> karbon, dioksit gazı sadece kimya dersi değil şantiyede de önemli. Kapalı mesela depo alanları dökerken yazın. Şey, sıcak, o, sıcak olur. Sıcak olur. <gülüyor> yani bununla ilgili aslında üstüne konuşulacak olan çok da şey var yani hani bu işin kimyası. Sadece yani malzemenin hazır verili olduğu... Yani Tabii hazır canım betondan şey de. mesela 2008'deydi Kocaeli Üniversitesi'nde beton top yapmak istedi arkadaşlar. Hı -hı. Günlerce kalıpları hazırlandı, hazırlandı, Hı -hı. hazırlandı. E, betonu döktük ve top kalktı. Strafordan yapılmıştı çünkü kalıp. <gülüyor> e, betonun e, <gülüyor> kaldırma betonu işte. kuvvetini unuttular. Süpermiş. Böyle bir şey ve patladı acayip bir şey. Olmadı yani. <gülüyor> Ama olmaması da güzel bir şey oldu. Çok Artık inmiş. o akıllarında kaldı betonun bir kaldırma kuvveti var yani. Demek ki betondan top olmuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> olur olur. Olur olur da. <gülüyor> <gülüyor> o zaman olurunu bir müzik arasından <gülüyor> sonra konuşalım. Yeltan sen ambassador Yelta sen çok sevineceksin. <gülüyor> Salamlarımızı ambassador'a <ben de> <gülüyor> settikten sonra kimyasallarla ilgili başka, başka şeyler anlatacağım. Tamam, <gülüyor> çok <gülüyor> çok harika. <gülüyor> ee, halimden konulanlardan Sergüzeşti Kadıköy dinliyoruz. Her güzel şey Kadıköy. Bir daha bir daha. Bir Sen fel oldu cool Falan hani Hani yani Hani yani hani hani yani Hollywood var ya hani hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, böyle görsel sanatlar gibi böyle kafamda kafamda kafamda kafamda kafamda kafamda kafamda kafamda kafamda Saçların salıncağım Değil mi? <Gülüyor> Bana o çok süper Gözlerle bakma Gözlerini oyarım Aslında iyi biriyim Ama biraz şeyim Bu kahraman Koridorlarda Piştiyorsak Kürük kelimelere dolasam Taş atıyorum düşmüyor Kadıköy Kafası kocaman Geniştir ...ama sen de bantı... ...boka sardın... Hani akmıyor falan ya... you why... ...and then you told me I so high... Bir zaman olmasın be... Artık. ...evet güzel bir müzikten sonra... ...bu kimyasallar ve beton <gülüyor> konusundan... ...evet Yelta senin... ...bir beton artta... ...betona maya çalmak deneyimin var... <gülüyor> Canlı bir beton evet üretmeye çalışırken başına gelenlerden bahseder misin? <gülüyor> Ama hepsinden Çok da umutluyduk. <gülüyor> Ama hepsinden ne <değil>, biliyorsun Rütük. <gülüyor> Şimdi <denesim> şöyle oldum. <gülüyor> ben işte 2009 senesinde Mersin'deyken katıldım Beton Arta. O zaman benim şansıma şöyle bir şey vardı. Bir kamusalana müdahalede biz fabrikanın içerisindeydik. tüm böyle argenin içerisinde bize malzemeleri gösteriyorlardı. Kimyasalları gösteriyorlardı. <gülüyor> İlk gün işte bir atölye çalışması. Yaptık. Ertesi güne de galiba malzeme listesi yapmamız gerekiyor. Ben de o sırada düşünüyordum, işte nasıl bir şey yapsak. Yani bu kimyasal da girdi işin Cem ben bunu bakteri gibi üretirim. <gülüyor> Onları şey yapıyordum. Sonra malzeme listesini verdim. Maya ya <gülüyor> Evet. <gülüyor> maya da vardı. İşte yazdım böyle Maya. Bak Maya aldık. <gülüyor> Yaş mıydı kuru mu? Maya. Yaş Maya Yaş aldık. <gülüyor> Yaş Maya yazmıştım. Yaş daha iyi. Ne oldu netice? Ya netice şöyle oldu. Ben en son içine bitki falan da ektim. <gülüyor> Ama sunuma kadar yani çürüdü. Bitki hmm. de çürüdü. <gülüyor> Sonra bir de fırına verseydin onu. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada ya yani, olmanın şöyle bir şey vardı. Çünkü e, tüm kimyasalları denedik. Yani bununla, şununla şu karışıyormuş, bununla bu karışıyormuş. En son işte 15 dakikada kuruyan e, betonu bile nasıl karıştırıldığını öğrenmiş o zaman. Neydi? Isıtaçmış. Evet, ısıtaç bir şeydi ısıt Artık yani olayım. formülü ezberlemiştim kafamda. ...ama şöyle problemleri oluyordu... ...donuyordu beton... ...bir fazla karıştırınca falan sonra elde kalıyordu... ...vesaire... ...işlemeye vakti bırakmıyor... Evet, işlemeye ...mesela bu bıraktı. sene böyle bir deneme olmadı... ...hani daha sonra katılmayı düşünen mimarlık öğrencileri varsa... ...bizi dinleyenler... ...yani her sene... ...başka türlü bir yere odaklanan bir yaz okulundan hı hı. bahsetmek lazım... ...hani bir bir beklentileri olmasın diye... Hı. ...bunu hatırlatıyorum... ...ben... Yelta'ya başka bir şey soracağım. Yelta bildiğim kadarıyla sen bayağı her yerdesin. Yani uluslararası <gülüyor> pek çok adına, EAS ile yok, çok yakın bağların var. Bu e, etkinliği yani bu yaz okulunun Beton Art Mimarki yaz okulu bu diğer etkinlikleri karşılaştırdığında nasıl bir şey görüyorsun? Ee, şöyle başlayayım. Ee, şimdi ben Beton Art'a gitmeden önce bizim katıldığım tüm atölyeler öğrenci odaklı. işte EAS olsun ya da bizim yaptığımız kayıt dışı olsun. E, o tip atölyelerde bir tane işte İspanya'da gitmiştim daha profesyonel bir tanesine. O bir okulun düzenlediği bir atölye çalışmasıydı. Beton Arta geldiğinde bir şaşırdım önce. Çünkü her şey çok profesyonelce işliyordu. Yani kalacağımız yer belli, şey belli. Hani hmm. böyle bir nasıl diyeyim? Hani bir öğrenci halinin verdiği keşmekeş durum vardır ya. Onun dışında böyle daha her şey yerli yerinde falan. Tabii insan böyle en başta bir tam okul gibi bir yere geldik <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey diyordu. Ama sonra yani... Nasıl beceriyor Annalı bunu bilmiyorum ama öyle bir kurgu var <gülüyor> ki ortalıkta. Üçüncü günden ikinci günden sonra bir kaynaşma ortamıyla herkes birbirini 40 yıldır tanıyormuş gibi oluyor. Ben biraz da böyle şeydim. Nasıl kaynaşacağız ne edeceğiz diye. Çünkü gittiğimiz zaman nerede hangi odada kimle kalacağımız bile belli oluyordu ve o da çok iyi bir kurgu. <gülüyor> <gülüyor> o yılların getirdiği bir özellik. Onun bunu için... bunu, bu, bunu değişmeyeceğim. <gülüyor> yani... Hayır öyle şey. <gülüyor> ben bir şey demedim zaten. Evet. <gülüyor> ya, o açıdan çok etkileyici de. Bir de malzemenin sınırsız olması neredeyse. Yani sürekli fabrikada olmanın öyle bir şeyi vardır. İşte çimento istiyoruz, bir şey istiyoruz. Çat, hepsi burada <gülüyor> geliyor. Karıştırıyoruz, deniyoruz. E, kalıp yapmıştık Alçı'dan evet. mesela. Yani onda böyle el hamur gibi girişmiştik işin içerisine. E, onun dışında geçen sene mesela Çanakkale'de yaptığımız bence o ayrı ve güzel bir örnekti. Çünkü bundan öncekler benim bildiğim hep üniversite evet, kampüslerinde doğru. yapılan. Köyde, köy evet. meydanı yaptık. Bir ikincisi var işte Kalamış Parkı'nda kalamış yaptığımız Park. ama o çok ufaktı. Bu ilk defa bu kadar hmm. çok büyük yaptık geçen evet, kalamış sene. Kalamış Kent Gözü galiba hmm. duruyor onun kalımsında. Evet duruyor. Evet. Bu köy meydanıydı köy ve köylülerle, meydana. muhtarla konuşarak, onların görüşleri alınarak gitli geldi bir süreçten tasarlandı. Projeler sunuldu köylülere. 15 gün içerisinde katılımcı bir tasarımla sürdürdük olayı. Yani geçen senenin mesela öyle bir evet. artısı vardı. Malzemeyi bir yandan tanırken bir yandan da işte. Çünkü oradaki dinamikler aslında çok daha başkaydı. Meydanda çalışırken bir anda köylüler... Bakıyorlar geliyorlar. Evet. Herkes yani çok aşçılı <gülüyor> Sen, bir şey. herkes Herkes karar. Yani istekleri var <gülüyor> onların işte ne bileyim fıskiye istiyorlar. Şey istiyorlar havuz istiyorlar. Ama öğrenciler son derece karşı ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşte Can Kaya'yı şeyimiz küretörümüz. <gülüyor> Can onlara dedi ki win win. Onlar kazanacak, birazcık siz kazanacaksınız. İşte şey yapılmayacaktı, havuz yapılmayacaktı. Bir fıskiye yapıldı, evet yapıldı, Hı -hı. üçgen yapıldı, köşeye yapıldı. <gülüyor> yani işte birazcık e, köy halkının dediği oldu, birazcık işte mimarların dediği oldu. Bence ee, güzel bir karşılaşma oldu e, evet, yani. Evet, evet. Yani normal vakitte hani onu yani çok iyi tasarlanmış bir atölye ortamında işte üniversitenin içinde olsaydı bu sadece belli... Karakterlerin dahil olabildiği bir süreç olsaydı asla böyle bir şey olmayacaktı yani hani evet. doğrudan kullanıcısının bu kadar da işin içine dahil olduğu evet. bir şey imkanı olmayabilir. E, yani, bu sene de aynı şeyi yaptık aynı e, projeyi e, rektör yardımcısına sunduk e, yapı işlerinden sorumlu hı hı. ve onun onayını alarak başlattık. Hı hı. Yani onun onay olmasaydı yapamayacaktık. E, bu meton artı yaz okullarının <gülüyor> yani imalik okullarının en önemli tarafı bu tasarımın kağıtta bitip ondan sonra birilerinin inşa etti ve hani imalat sırasında tasarımın devam etmediği sanı, sanrısını diyeyim artık Hı -hı. sanısı değil mi Hı -hı. böyle bir yani adeta bir delilik bu yani Hı -hı. yanlış bir mitoloji onun yıkıldığı kırıldığı çözüldüğü bir ortam oluşturması sürekli revizyon e, yiyor proje Hı -hı. Evet. tahmin etmediğin yerden başka bir şey çıkıyor oradaki ağacın kökü oraya geliyor tekrar değişiyor tekrar değişiyor ve her değişimde daha iyi oluyor Hı -hı. yani ki, iyi ki orada o hata olmuş dedirtti yani bütün evet. bu imkansızlıklara karşı bir bile, bile bilenme tecrübe yani cesaret kazanma oluyor yani ilk o dokuz günlük bir transformasyonda galiba gördüğüm kadar öğrencide yani birinci günü işte bizim çizdiklerimizi yapmıyorlar bizim çizdiğimiz neden yapılmıyordan işte evet ne sorun var sorun ver bana çözeriz onu Yine dönüşüyor hmm. o ruh hali ve imalatın tasarımın ne kadar önemli bir parçası olduğunu hani gösterdiği için yaşattığı için çok çok kıymetli ve hani Türkiye'deki yaz okullarına bakınca o Türkiye'nin yaz okullarına hani istajlarına bir ara Yıldız Teknik Yıldız'da öyle yaptı, bir şey öyle. yaptı. Bir ya da iki sene sürdü emin değilim. Hani arada böyle gelip Hı -hı. parlayıp yok olan yaz okulları var. Ee, öğrencilerin yani katılanların tasarlayıp uyguladığı, revize ettiği... Hani ...bizzat çalışarak hani uyguladığı biricik hani bir örnek olarak devam ediyor 11 yıldır. Sanıyorum yani Avrupa'da dünyada da yok böyle bir şey. Yani Aynen. hem bu kadar e, sürekli olacak Hı -hı. hem de bunu yapacak, hep tekrarlayacak çok az uykuyla ilerleniyor. Evet. <gülüyor> Her gün 3 saat en fazla. Bir de şöyle bir yani şöyle bir yeri de var bence. Biz normalde işte yani mimarlık eğitimi içerisinde bunun alternatifini hep dışarıdaki atölye çalışmaları olarak görüyoruz ve bunun tek bir cevabı varmış ki ben yani öğrencilerin yaptığı şey atölye Hı. çalışmaları var. Onun dışında bir şey yok gibi görüyoruz ama beton artık aslında bir yol daha açıyor. Yani bunlar aslında biraz daha düzenli ve demin Cenk'in dediği gibi ben yani iyi tasarlanmış atölye ortamları da insanları formal eğitimin dışında çıkartabiliyor. Hı tabi sanayi üniversite evet. ve hani yerin yani yerdeki işte köyün mutlak bir araya gelerek duruma göre ortaklaşa yaptıkları bir şey olmuş oluyor yani Hı. en sonunda herkes biz yaptık diyor ama kim neyi tam olarak ne yaptığını izah edemediği <gülüyor> bir karış karışık ortaya çıkmış. Oluyor. Bazı durumlarda da kimse mesela üstlenmiyormuş. <gülüyor> ben yapalım ki onlar yaptı. O da oluyor. Değil mi? O da oluyor. Ama onlar da tecrübe, hepsi tecrübe. Değil Değil tecrübe. Ee, ve çok büyük tabii sosyal tecrübe de oluyor. Çünkü büyük sorumluluklar paylaşılıyor Aynen. sahada. Ee, hani konuşma becerisi olanlar sunumlara kayıyor, çizme becerisi olanlar olarak kayıyor falan. Ama bunlar yine böyle bir rotasyona da giriyor. Çünkü Hı -hı. yorulunuyor. Yani herkes kürek kavramıyor, herkes çizim yapamıyor falan. Hı -hı. Elden ele dolaşarak böyle bir karışık, kolektif bir hani üretime dönüşüyor. Bence en önemli kısımlarından bir tanesi bu çoğunlukla soyut ya da işte kağıt üstünde süre giden tasarlama sürecinin senin de biraz önce söylediğin işte bütün hatalarıyla ve yeniden yeniden o hatalardan başka doğrular üreterek ilerleyen o yapma halini gerçek kılıyor bu bütün atölye. Belki de en kıymetli olan kısmı çünkü çok fazla uzak ve mesafeli kalıyor aslında mimarlığın evet. öğretim süreci. Evet. O açıdan bunları denemek için büyük bir avantaj şey diyeceğim işte daha yani. Geçen haftaki programımızda yani Staj İstanbul diye bir şeyden bahsettik mesela... Onda daha böyle mesela gezi, ofis ziyaretleri, atölye çalışmalarıyla alakalıydı. Mesela o da başka bir alan. Bu daha tasarlama yapmaya odaklı bir şey. Şimdi bunların sayısı ne kadar fazla artarsa işte hani bir şekilde okulların kendi içerisinde kısır bir yerde kaldığından bahsettiğimiz bu işte müfredatları vesaire yani eğitimi, eğitim pratiklerini görünür kılma hallerinin yanında bunlar da böyle insanlara bir şeyler verecek alternatif olarak yani artacak kültürümüz gibi zenginleşiyor. Evet yani ağır ve derinden zenginleşiyor. Hı hı. Bir gün yani önümüzdeki on yıllarda hani hı hı. uluslararası mimar kültürüne hı hı. üretimine yaklaşacağımızı tahmin ediyorum böyle Peki gidersin. vaktimiz bitti yine. Şeyi söyleyelim yani nereden görünür oluyor tüm bunlar? Yani geçen yıllara ait olan şeyleri, atölyeleri görmek isterlerse mesela gelecek senelerin katılımcıları nereden görebilirler bunları? Ya, tabii ki. E, Betonart.com.tr diye web sitemiz var. Hı -hı. Web sitemizde yaz okullarının bütün e, özeti ve fotoğrafları yer alıyor. E, Blokları var hepsinin. Blokları. Yani ararlarsa Google'dan ulaşacaklar. Hı hı. E, aynı zamanda Facebook'ta tabii hepsinin sayfaları var. Hepsinin hı hı. ayrı işte etkinlik bölümleri var. Biz de ayrıca Buradan... bu adresleri e, acikmimarlik.blogspot.com adresinden paylaşırız. Böylece doğrudan da hani tamam. yayını dinleyen herkes de e, ulaşmış olur. Bir Çok de, teşekkür. Hı. Bir de Etmeden yolda önce. kitap var. Bir de yolda kitap <gülüyor> var. Tabii evet. <gülüyor> <gülüyor> o da yakında kitapçılarda diyerek programı kapatıyorum. <gülüyor> Çok teşekkürler Biz katıldığınız teşekkür için. Ederiz, Çok sağ, sağ olun. Olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.